ekranlarından hepinize merhaba. Zirvedekilerin bu haftaki konuğu hayatını tiyatroya adamış efsane bir isim Yıldız Kenter. İstanbul'da dünyaya gelen Yıldız Kenter Ankara Devlet Konservatuarı yüksek bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. 11 yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Rockefeller bursu kazanarak American Theater Wing, Neighborhood Playhouse ve Actors Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuarı'na hoca olarak atandı. 1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul'la bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngörle kent oyuncuları topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de değişen eğitim metotları ve oyunculuk metotları üzerine çalışmalar yaptı. 1962'de tiyatro hizmetlerinden ötürü yılın kadını seçildi. Sinema oyuncusu olarak 3 kez altın portakal ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. Yüzün üstünde oyun oynadı. Bine yakın oyun sergiledi. 1981'de devlet sanatçısı olarak ödüllendirildi. 1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliği'nce Adalia de Historia ödülüne layık görüldü. 1989 yılında Korsika Bastia Film Festivali'nde hanım filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lyons Kulübü'nün The Melvins Jones'u ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uras en iyi kadın oyuncu, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne layık görüldü. 1994'te Konkem Partisi oyunundaki Fonsia rolüyle olağanüstü yorum ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından 100 yılın en başarılı 100 kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığı, tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü'ne layık gördü. Profesör Kenter'e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü verildi. 1998'de Ankara Sanat Kurumu Yılın Kadın Sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü ve Mart adlı oyunda Madame Arcadina rolüyle 1999 Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Aynı ödülü 2000 yılında Nükte adlı oyundaki rolüyle yeniden kazandı. 2005-2006 sezonundan bu yana sahnelenen Gece Mevsim adlı oyundaki Lili rolüyle Sanat Kurumu en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. Oyunculuk kadar önemsediği oyuncu yetiştirme görevini 50 yıldır sürdüren ünlü sanatçı halen bu görevini Koç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Akademik Enter'de sürdürüyor. Değerli sanatçımıza Zirvedekiler programına hoş geldiniz diyoruz. Evet efendim, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş geldin. Bana onur verdiniz, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çocukluğunuzdan başlamak istiyorum, çok enteresan bir hayat hikayeniz var. Aslında sizin kadar anne ve babanızın tanışmaları, birbirlerine aşık olmaları da çok ilginç. Önce şunu söylemem lazım, mutlu bir çocukluk yaşadım. İnsanın karnı açsa, parası yoksa, kışın üşüyorsa, paltosu yoksa istediği gibi pabuçları eskiyse, patlaksa nasıl mutlu olabilir? Biz mutluyduk. Çocukluğumuz aslında çok güzel geçti Ankara'da. Tabii beş kardeş olunca çok güzel geçerdi günlerimiz. Bu evimizde var olan aşktan kaynaklanıyordu sanıyorum. Bütün bu yokluklara, eksikliklere rağmen e, aşkı Duyduk, sevgiyi duyduk Evimizde, kavga gürültü de çok Olurdu ama Çok çabuk barış gelir e, Aşk başlardı e, Biz beş kardeş En ucuz yerlerde e, Büyüdük e, Onun için ben çok e, Kıymet bilirim Sahip olduğum şeyler e, Zaman içinde e, Gerekli şeylerdi çoğu beni mutlu etmeye yeterdi. Yani zaten hayatın küçücük küçücük mutluluklardan ibaret olduğunu sanıyorum. Ben Sanıyorum değil, ona inanıyorum. Onun için mutluluğu gün boyu toplamak gerekliyorum kendi kendime. Bak şimdi bugün neler oldu iyi. Tabii tatsızlıklar da oluyor. Onlarda da Kendini yakalayabilmek Önemli bir şey oluyor Yani ben bugün çok Haksız davrandım Şu insana Hay Allah yarın bunu düzelteyim Diyebiliyorsun Bir hata yapsa da gece düşündüğü zaman onu kabul edip Özür dilemesini çok iyi bilir Bu özür sözlü olmasa bile Özür dilediğini şartlar içinde ifade eder e, Tiyatroculuğun güzel yönlerinden biri başladığınız anda kendinizi yakalamayı öğreniyorsunuz. Tiyatroculuk nedir deseler? ilk söyleyeceğim şeylerden biri kendini an ve an görmek, yakalamak. Ne duyduğunu, ne düşündüğünü, ne yapmak istediğini, nasıl oturduğunu bunları görmek. Nazmi Hikmeti şiirinde dediği gibi görmek İşitmek, duymak, düşünmek, konuşmak, koşmak. E, bu e, bir e, inanılmaz e, hayat dersi ve bir oyunculuk dersi benim için. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. ediyorum. İnşallah çok sıkmadım. Ne demek sizinle zaman nasıl geçti anlamadık. <gülüyor> Tekrar teşekkürler efendim. Gerçekten şeref verdiniz.